Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 19. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi, veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün, işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu, savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar perdeler açılacak. Melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek. Keşke peygamberlerle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Rasul Rabbim Kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık, ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük. Ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Adı, semudu, res halkını bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini... Yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdik ki, onunla ölü toprağı canlandıralım ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki, biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkarcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür, biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp, onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkârcı kişi, Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa Allah'a dayanıp güven ve O'na hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda O kendi kendine yeterlidir. Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine, yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde Rahman da neymiş, biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyen için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler! Bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, Harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek, ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler. Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, Zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki: Ey insanlar! Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Şu Ara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler. Ne zaman Rahman'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler. Hep yalanladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz oğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemizi alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kaktığın şeye gelince, o da İsrail oğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi'dir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara ne dediğini duydunuz değil mi? dedi. Musa. O sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, ''Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?'' diye sordu. Firavun, ''Doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu.'' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler? Asa düpedüz bir yılan vermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey vermiş. Firavun adamlarına şöyle dedi. ''Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz.'' Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, ''Eğer üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi?'' dediler. Firavun, ''Evet'' dedi. ''O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız.'' Musa sihirbazlara, ''Ne atacaksanız atın'' dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa'da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler? Onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, Kollarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum etti. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince arkadan firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa hayır eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin rahmet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim peki ama dedi yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni naim cennetlerine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme.'' O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennemde küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir? Artık onlar, o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. ''Şüphesiz Rabbim, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir.'' Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum.'' Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh dediler, bu işten vazgeçmezsen kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmide peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti.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 Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.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 güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, Hadi bize bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır.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 ''Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz.'' ''Ey Lut!'' dediler. ''Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sende kovulacaksın.'' Lut, Doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdı. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Ey ki halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?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 ''Sizi ve önceki nesilleri yaradana saygılı olun.'' Şöyle cevap verdiler. ''Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır.'' Şuayb, ''Yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir.'' dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken, Gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapçayla ruhul emin indirmiştir. O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkârı, günahkârların zihnine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse... Senelerce yararlandıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu ilahi öğüdü şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde Sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde. de Halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapmışlar uyar onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler. Neml Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîn Bunlar Kur'an'ın, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini, Şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an, sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi. Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa! Şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, Ey Musa korkma! Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki, ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da, ''Kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Dokuz mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular.'' Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, ''Bu düpedüz bir sihirdir.'' dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. ''Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak.'' Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin! Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve Ey Rabbim! dedi. Gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi şeyler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve Hüdhud'un için göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden Hüdhud gelip dedi ki: ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Sebe Melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın. Gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler neyle dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır, hayır, bu hediyenizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön. İyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir. Muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm, gerçekten bu işe gücüm yeter, ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başında yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı? Yoksa anlamayanlardan mı olacak dedi. Kraliçe geldiğinde senin tahtında böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkârcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce, onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup verdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde dokuz elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim. Sonra velisine, biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de, Kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte, tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik? İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa, o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine, Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Seslendiren Nisan Kumru